وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كما بعد بكى امام رحمه الله باب تغليظ عقوبه من امر بمعروف او نهى عن منكر وخالف قوله فعله امر بالمعروف ونهى عن المنكر ده بولونو يدي emretip sakındırıp sözünü yapmış olduğu fiile amellerine aykırı davranan kimsenin hakkındaki şiddetli tehdit mağduru. Yani bize Emri Maruf'u öğretti. Emri bin Maruf'un önemine bahsetti. Şimdi de ne denilecek burada arkadaşlar? Tebih yapan, Emri bin Maruf'ta bulunan, Nehy-i bulunan kimsenin ameli emrettiği veya sakladığı şeyler ne yapmayacak? <gülüyor> Muhalefet etmeyecek yani. Adam orada faiz yemeyin diyor. Bu taraftan gitmiş faiz yiyor. Adam orada cemaatle namaz kılın diyor. Bu tarafta cali'ye gitmiyor. Yahu da namaz kılın diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ دِلْتِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُونَ İnsanlara iyiliği emrediyor. Kendinizi unutuyor musunuz? Yani insanlara emret ama kendini unut. وَاَنْتُمْ تَتْنُونَ الْكِتَابِ Hem de kitap okuyor, okuduğunuz halde. Tevrata okuduğunuz bu ayet ilk defa Yehudiler iniyor. Yehudiler özelini bu. Yani tevratı okuyorsunuz, ayetler zehiniyor, ama kendinizi unutuyorsunuz, başkalarına ne emrediyorsunuz yallah tara? İyiliği mi emrediyorsunuz. İyilik mi? Yani başkasını emrediyorsun, kendini yapmıyorsun. Efela <gülüyor> taqirun akletmez misiniz? Sizin aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? <gülüyor> Diğer ayette ya yehudiler a manul metaqulun ama la tafalun, ey iman edenler. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Kemuramaktan endallay, antakulu ma Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında nedir? Onun buzunu, onun gazabını getirecek bir davranıştır. Yani bu Allah'ın gazabına hak etmenin gazabını, gazabıyla cezalanmanın bir sebebidir. İnsanın yapmadığı şeyleri söylemesi insanlara bunu emretmesi. Şu şahit Aleyhisselam diyor ki Hud suresinde "Ma uredu an ukhalifakum ila ma enhaakum Ey insanlar, sizlere alıkoyduğum, nehyi anil münkerde bulunduğum şeylere muhalefet edecek değilim. Sizlere bir şey, sizlere ben bir şeyi yasaklayıp ona yapacak bir insan değilim diyor. Şahit Sadece böyle olmadı arkadaşlar. kardeşler. Yani Emin Maruf yaparken, Nehyan bin yaparken bu ayetler gözümüzün önüne gelmeli. Hele hele şu hadis. An Ebi Zeyd, Usama bin Zeyd bin i radıyallahu anhuma anhuma kâl simihtu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yuqtâ bir racul yevmel kıyâme fe yulgâ fîl-nâr Kıyamet günü bir adam getirilir ve ateşe atılır. Fetendaliku aktaabu batnihi." bütün bağırsakları dökülür. Yani ateş. Öyle bir ateş ki taya taya yakın, insanın içini haşlayan, bağırsaklarını dışa döken bir ateş. feydûru biha kemâ yedûru l-himâru fîr-raha. Bu adam bağırsaklarının etrafında nasıl döner? Ateşin etrafında böyle bağırsaklarıyla birlikte nasıl döner diyor Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselam? Eşşeği un değirmeninde döndüğü gibi eskiden değirmen fabrikalar, modern fabrikalar kurulmadan önce iki tane taş büyük kaya Üstün bir tanesinin üstte olanın üst tarafından bir çukur açılır, oraya buğday arpa dökülür, o iki taşın arasına sıkışır, eşek de ne yapar? O iki ağır taşı hareket ettirerek etrafında döner o iki taş hareket ettikçe o birbirlerine sürterek ne varmış? o onu şey buğdayı arpayı un haline getirmiş. Aleyhisselatü tu bu öyle değildir. Çünkü o ateşe atılan adam eşeğin değirmen etrafında o iki taşı döndürdüğü gibi bu adam da ateşin etrafında, ateşin içinde bağırsakları ile birlikte bu şekilde döner. Feştele hu ileyhi Cehennem halkı onun etrafında toplanır. Fekununa ya hulan ya fulan nâlek. Ve derler ki, ey falanca neyin var? Sen niye buradasın? Elem teku te'muru bil ma'ruf ve tenha min münker. Biz emri bil ma'ruf yapan ve nehyâni min münker yapan bir adam olarak biliyoruz. Emri bil ma'ruf'ta bulunuyordun, nehyâni min münker'de bulunuyordun. Ne oldu da buradasın? Feekul <gül> O da onlara şöyle cevap veriyor. Bela, evet. Kontu amuru bil ma'ruf alaati. Emri bil ma'ruf yapar. İnsanlara iyiliği emrederdim ama onu ben yapmazdım. Ve enha ani'l münker ve atihi. kötülükten alıkoymaya çalışır ama o kötülüğü kendim işlerdim. İşte bunun karşılığı olarak bu adam bakın arkadaşlar tehellüm etrafında hadis muttafakun aleyh ve kharru'nüsnüme't-tedalis. Ağır saklıları etrafında dolana dolana azap görüyor. Bu sebeple bizler de ne yapmalıyız Tebliğ ederken önce kendimiz o ebine edeceğimiz marufu işlememiz ve münkerden de kaçınmamız lazım. Yoksa zaten etkili olmaz, tesirli olmaz. Evet. Subhanakallahullahu bihamdik.